Merhabalar sevgili dinleyenler Açık Derginin spor köşesi Efektif Pasa geldiniz. Bugünkü yayınımızda ben Utku Göker Küçük Stüdyoda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım Ve telefon hattının öbür ucu Aslında dünyanın öbür ucunu da temsil ediyor Sevgili Volkan'lar Rio'da şu anda bizlerle birlikte ve canlı yayında Sevgili Volkan'a bir merhaba diyelim Merhabalar sevgili Volkan Bizi duyabiliyor mu acaba Volkan? Merhaba. Evet. Şimdi ses geldi. Duyuyorum, duyuyorum. Gayet iyi duyuyorum. Evet, güzel. Birazcık sesim geç gelebilir buranın telefon hatları çok mükemmel değil. Evet, olsun. Ee, geç Böyle geç olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim sevgili Volkan. Öncelikle hatırım saralım istersen. Brezilya nasıl gidiyor? Ee, Sao Paulo'daydın ve bu hafta içerisinde Rio'ya geçtin. Neler gördün, neler yedin, neler içtin? Kısa bir özet alalım sevgili Balkan. Brezilya nasıl gidiyor? Ee, yemek tarifi falan verilen spor programlarında görmüyoruz ama şöyle diyeyim, Sao Paulo'da 10 gün geçirdim. O 10 gün boyunca Sao Paulo birazcık daha e, aşağıda kalan, ekmatorun aşağısında kalan ve tropikal iklimin bir dışında kalan bir şehir olduğu için... Soğuk bir 10 günde benim için. Oldukça yağmurluydu. Ee, dünya kutusu boyunca da havanın öyle olacağını söylemek mümkün. Için. Ee, fakat dün gece e, otobüsü atlayıp sabah öğrendim. Bugün ise burada hava çok daha güzel. E, güneş açıyor zaman zaman. E, sabah e, karşı otobüsten indiğinde yağmur yağ yaratıyor. Ama şu anda hava bulutlu olsa da güneşin açtığını ararak söyleyebilirim. Evet. Bu iki şehir arasındaki iklim farkının dışında ortak noktalarına geliyormuşlar. Yani hazır dünya kutusu devam ederken başlandı, yani yar başlamak üzereyken iki şehirde de eylemler devam ediyor. Yani bunu söyleyeyim. En çok tanıklık edebildiğim eylemler São Paulo'da oldu. E, São Paulo'da e, geçen haftaki programda daraltmaya çalıştığım üzere. Aylıma e, bir eylem olmuştu. E, bu hafta işte son olarak, hepsinin hafta içindi Dünya kafası Son olarak son nokta olarak Korinca varene geldi. Taahhüt oldukları kıyafsin bulunduğu açılış açılışı yapıyordu e, stada. E, en, en yakın metro istasyonundan çıkılıp oraya stadion avlarımlı stadium metro istasyonunda. Bu gitme kontraktörü seçilen protestoçlar vardı. Öncelikle bunu söylemek lazım. Çok büyük eylemler yaşanmadı orada. E, Polisizce fazla görünmedi. Ama tabii polisin denge de olmaya çalışırken yarattı. Bazı e, yaralanmalar, ufak indirmeler olmuş olabilir. Onun dışında diğer şekillerde e, eylemciler örgütlenmeye çalışıyor. Zaman zaman eyleme çıkıyorlar. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle Sağfalı'da geçen hafta Ekim'de de konuştuğum metro görevlileri e, eylemdeler, görevdeler. E, mesela iki tane banko varken bilet bankosu bir tanesi çalışıyor ve e, görevlilerin içinde de görev üyeliği var. Ve şifa standartında metro bizim de hakkımız diyorlar. E, Burada ki metro standartı şifa dünya kupası geliyor diye yükseltildi ve devam ettirilmeme olasılığı da var. Bu metro kresi yükseltilme olasılığı da var. Bazı metro hafları tamamlanmış değil. E, tamamlanmış olsa bile e, o kadar dar ve o kadar küçük metrolara sahipler ki hem istasyonun genişliği kullanılan e, vadonlar olarak e, bir açılış maçı günü neler olacağını tahmin etmek e, çok zor aslında orada. Çünkü hem çıkış İç çıkış saatine geliyor e, maçlar şehirdeki hem de e, bir sürü turistin bir maç. Bir kişinin olacağı aynı anda aynı yere gittiğini ve oradan aynı şekilde çıktığını düşününce e, metronun bayağı bir soluk taşacağını söyleyebilirim. Evet. E, otobüs şoförleri görevde, e, profesörler, akademisyenler görevde. ve Dünya kafasında da, da göreve devam edileceğiz. Söyleniyor onlar. E, bu konuda oldukça ısrarlılar. E, Dünya Kutası boyunca e, açılış maçından önce ya da açılış maçı günü eylem olması bekleniyor. Yine Rio'da bu hafta içinde olması e, gerçekleşmiş mümkün eylemler var. E, Şimdi böyle ben yani, Doğu şehirde, e, Sağtalı'da ve bir şekilde internet üzerinden takip edebildiğim kadarıyla Brezilya'daki dünya kufası karşıtlığı hareketliliği devam ediyor. Evet görünüşe bakılırsa bütün Brezilya genelinde eylemler tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta polislerin grevinden bahsetmiştik. Bu hafta de bahsettiğin gibi çalışanların diğer doktorların ve diğer memurların da bu grevlere destek vermesi Brezilya sosyal hayatını şekillendirmeye devam ediyor. Bu grevlerin ve Dünya Kupası karşıtı protestoların temelinde Dünya Kupası için yapılan 10 milyar dolar civarındaki harcama ki e, gelmiş geçmiş en pahalı Dünya Kupası yapıyor bu Brezilya'daki Dünya Kupası'nı. Bu harcamaların altyapıya yol gibi, eğitim gibi sağlık gibi hizmetlere aktarılması gerektiğini savunan Brezilyalıların görüşleri etken oluyor. Bu hatırlatmayı da tekrar yapalım. Şöyle de bağlayarak gruplara geçeceğiz sevgili Volkan. E, kupanın başlamasına artık çok az bir süre kaldı. İzlediğiniz İki şehir gördüm ve bu iki şehirde Dünya Kupası'nın yaklaştığına dair emareler ne düzeyde? E, halk e, ve etraftaki hareketlenme ne düzeyde? Brezilya'da futbol tabii ki hayatın her alında var ama Dünya Kupası var diye bir hareketlenme var mı acaba Brezilya'da? Ben bunu merak ediyorum sevgili Volkan. Yani genel olarak tabii ki şuralardan anlayabiliyoruz Dünya Kupası Hareketleri'nin halka doğru yansımaya çalıştığını ya da yansıdığını... Ee, bütün dükkanlar eknaf e, e, e, diyelim Brezilya e, temalı, dünya sosu temalı her şeyi en emraklara çıkarmış durumda. Zaman zaman tabi ki Brezilya formalı e, çocukları görmek mümkün. Şimdiden hazırlıyorlar. Özellikle pazar günü ben de dünya sosunu görmeye gittim. E, orada son anda yakalayalım bu Oldukça heyecanlı kalabalık vardı. 3-4 gün boyunca, boyunca arena'nın yanındaki etkinlik çadırında e, kupa gösterildi. E, stadyumların olduğu yerlere yaklaştıkça bu e, heyecanlı yaşayan insan çoğunluğunu görmek çok mümkün. E, geçen seneki konfederasyonlar stafasında e, Marakana da yapılmıştı. Bu stadyumda o maça gidenlerle görüşmek İndüyana oldu. Yani geçen sene buradan maça giderken trenin bir ucundan cezalar başlıyordu, diğer ucuna kadar devam ediyordu. E, haberini aldım. Yani burada bütün Maracaibo, Rio'da oynanacak bütün maçlarda, e, özellikle Brezilya'nın oynayacağı maçlarda, yani diğer şehirlerde olmakta fark etmiyor. E, Rio'da özellikle karnaval havası olacağı benziyor. Evet, güzel. E, Brezilya'nın e, Dünya Kupası Yolundan da Sen bir giriş yaptın ben de oradan devam edeyim. İstersen gruplardan biraz bahsetmeye başlayalım. E, A grubunda da Brezilya var. E, Bre evet, Brezilya girelim. halkı evet. da böyle e, kupayı sahiplenmeye başlamışken Brezilya'nın Dünya Kupası şansını nasıl görüyor Brezilya halkı ve sen nasıl görüyorsun? İstersen A grubundan başlayalım. A grubundaki e, takımlar e, kupanın ev sahibi Brezilya birlikte e, Hırvatistan, Meksika ve Kamerun olacak. Ne düşünüyorsun bu grup hakkında? Grubunda Brezilya'nın grubu geçme şansı tabii ki çok yüksek. Yani Dünya Kupaları veya Avrupa şampiyonalarında e, ilk başlarda sürpriz her zaman olur. Her zaman bunlar atlarız. E, işte en bariz, en güzel hatırladığımız örnek bu Fransa-Senegal maçıdır. E, Senegal Fransa'yı e, yanmıştır vs. E, Sürprizleri açıktır her zaman ilk maçlar ama sürpriz olacağını zannetmiyorum mesela ben bu e, Brezilya'nın Kupası'ndan yani sürpriz olursa sürpriz olur hakikaten sürpriz olur. <gülüyor> Çünkü yani kendi kıtasında oynayacak Brezilya. Ee, ve Brezilya'nın muhtemel kadrosuna baktığımızda hepsi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ve kendi takımlarında üst düzey tabi olmak bir oyuncular. O yüzden e, e, A grubunda Brezilya'nın net soğuk olduğunu söylemek mümkün. Kırvaçistan'la Meksika'nın e, oynayacağı maç burun kader maçı olacak. O maçın da tarihi eee hemen beri 23 Haziran'da e, Arena Arena Pernambuko'da oynanacak o maç. E, çünkü muhtemel olarak Brezilya ve Rusya e, pardon Meksika ve Rusya Brezilya ile ister maçı kaybedecekler. ve kader maçı olarak 4 puanlı ya da 6 puanlı bulan iki takımdan biri devam edebilir. Kamerun'a şans vermedin dersen Kamerun'un şansını şöyle az görüyorum. Ee, yani genel olarak Eto'ya bağlı bir takım olarak gözüküyor. Orta sahasında maç alıp toparacak bir tane ismi çok Almanya'ya karşı iki ikilik beraberlikle bir spriz yaptılar. Fakat e, yani hazırlık maçlarında bu tür şeyler gerçekleşebiliyor. E, hocalar başka şeyler deneyebiliyor. O yüzden Kamerun'un aldığı o iki ikilik beraberlik çok e, öne çıkacak bir şeydir. Benim tek dikkat çekmek istediğim nokta... Ben bir Giovanni Dos Santos sayılarını olarak Meksika takımında Dos Santos'un öne çıkacağını düşünüyorum. Hangi tercihye, nereye baksam birçok ıı, yayın. Orada Meksik Üniversitesi oynayan ıı, Hernández'i göstermiş. Hazir Hernández'i çıkarıya karşı namı diye Onu göstermişler. Fakat Dos Santos'un göstereceği performans Meksika'ya doğru getirebilir diye düşünüyorum. Evet, e, ben de seninle... Paralel fikirdeyim diyebilirim bu konuda ama ben Hırvatistan'ın ilk maçta birisiyle sürpriz yapabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle Brezilya'daki o yoğun hava ve belki de bunu getireceği baskı bilmiyorum tabii belli olmaz. Ancak Meksika'ya pek şans vermiyorum ben bu grupta çünkü özellikle geçen yıl yani 2013 yılında 6 haftada 4 teknik direktör ve 60'tan fazla oyuncuyu kullandıkları bir dönem geçirdiler ee, ve zaten bu dönemin sebebi aslında biraz da CONCACAF Gold Cup'ın e, olması ve bunun dışında Kuzey Amerika Dünya Kupası eleme gruplarının fazla yoğun maçlara sebep olması e, buna sebep oldu ve Meksika açıkçası bir jenerasyon geçişini yaşıyor bu dönemde e, şansları bu, bu kupada çok yok ancak en fazla 16 olur ancak ben yine de çıkamayacaklarını düşünüyorum Meksika'nın e, A grubunun. O, bu arada. Evet. Sağdan ne çok tabii, tabii. Gruplardan başka bir farklılık istiyorum. Bu arkamda duyduğunuz korna sesleri e, sanki bölümün hani çok doğal e, sesliymişti ki. söyleyebilirim. Bu korna sesinin dışında 2010'da iki dünya kutusundaki Güney Amerika'da tanıştığım bu uzelalarında tatlışta olduğunu söyleyeyim. O testen kaynaklı yok. Aslında şimdi de e, iki farklılıkta kıta ama aşağılıkları. Birbirine yakın kültürlere sahip geçmişine baktığımızda iki kıtadan, iki kıtadan bahsediyoruz. O yüzden Vuvuzela'dan kaçış yok. Televizyonlarınızın sesiyle birazcık oynamanız gerekebilir. Şimdiden dinleyicilere. Söyleyelim. B grubuna geçiyorduk. Kusura bakma çok özür dilerim. Beni böldüm arkadaki ses rahatsız edeceği olabilir diye biraz uzaklaşmaya çalışıyorum şu an oradan. B grubunda İspanya Hollanda. Çinli ve Avustralya var. Evet aynen. Ee, sen ne düşünüyorsun B grubu için? Yani B grubu açıkçası çıkan takımın belli olacağı bir grup olarak gözüküyor. Son Dünya Kupası'nın iki finalisti baş başa. Ee, Hollanda zaten 2013 yılında e, bütün dünyanın en başarılı takımıydı. Sadece bir Estonya beraberliği aldılar. Tamam bu seneki bir hazırlık maçında Fransa'yı kaybetmiş olabilirler ama çok formda geliyorlar ve Jenerasyon değişimini e, nokta atışlar yaparak başardılar. Onların zayıf olan noktası olarak savunmaları gösteriliyordu. Şu anda baktığımızda Hollanda savunması e, 90 ve üstü doğumlu oyunculardan kurulu. Ve bu da oyuncuların tamamı Hollanda liginde banka oynayan oyuncular. E, böyle bir Hollanda savunması var elimizde. E, o enleştiri vurdular ve yenilemeyi yaptılar. E, hücum hattına bakıyoruz. E, Van Persis'i, Snyder'i, Robben'i. E, zaten dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları. Ve bu oyuncuların bir kupa alması gerekiyor bana kalırsa. Hollanda bu çok hırslı gelecek bu kupaya ve e, iyi işler yapmayı başaracak ancak çok büyük bir talihsizlik. E, Hollanda adına inanılmaz bir talihsizlik. Bu grubu ikinci bitirirlerse yan gruptan Brezilya'yla eşleşecekler. İkinci turun ilk e, kupanın ilk büyük maçı aslında ikinci turda oynanacak. Bunu söyleyebiliriz. E, i̇kinci olmaları muhtemel niye? Niye muhtemel? Çünkü aynı grupta aynı zamanda İspanya bulunuyor. E, açıkçası İspanya takımı oyuncularına gelmeden önce İspanya'nın kadrosuna seçilemeyen oyunculara değinelim. Hani Diego Lopez'inden Nacho Monreal'ine, Victor Valdez, Arbeloa, Soldado, Susayata bu sene harikaydı. Raul Garcia, Atletico Madrid'in önemli oyuncularından bir tanesiydi. Negredo. Negredo özellikle tabii ki. Negredo'yu eklemek lazım. Kesinlikle Negredo, Lorente, Cazorla, Jesus Navas, Diego Alcantara... Eee bitmez. Bu oyuncular şu anda e... hani öyle oyuncular saydım ki o oyuncuları bir takım başka bir kimlik, ülke kimliği yine bu dünya kupasına katılırlar. Ben çeyrek final garanti olur diyorum bu giremeyen oyuncularla. Yani o derece söylüyorum. <gülüyor> ee, ama giren oyuncular da bundan daha iyi olduğu iddia edilen oyuncular İspanya mutlaka yarı finali en az görecektir ama daha ilerisi olur mu bilmiyorum. İspanya sende şampiyon olur mu İspanya? İspanya'nın şampiyonluğunu şöyle ihtimalini görüyorum. Geçen seneki konferansiyonlar kupasında Brezilya'ya karşı 3-0'lık bir mağlubiyet almışlardı. Brezilya'ya en çok motive eden, özgüven sağlayan sonuçlardan bir tanesi bu geçen seneden sonra. İspanya'nda da işte izleyenler için... E, güven kaybı yaratan durumda bu. İspanya yenilemez bir takım değil artık. Onu söylemek lazım. Evet. Ve onlarda da aslında birazcık bir jenerasyon değişikliği yaşanıyor ve e, ayrıca da işte yaş e, alan oyuncular var. Ben B grubu için e, Şili ile oynanacak maçların kritik maçlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Şili'de de Aleksandr Vida gibi çok formda bir sezon geçiren iki isim var. Evet, Barcelona ile şampiyon olamadı Aleksandr Cez ama metinin birkaç sezonlarına göre durgun olduğu bir dönemde oldukça kilit açan bir oyuncuydu. Bir de ise senelerdir Yunanistan'da eee kilit açan bir başka oyuncu olarak tane çıkıyor ve o da bu sene şampiyon oldu. Şöyle. O ikisi de Şili'nin genç yenerasyonunun önemli isimleri. Eee Avustralya özür Avustralya Londra'da bir tane şampiyon yani playoff gibi onlar için faaliyeti. Eee zaman daralıyor sanırım C grubuna. Aynen Geçim, öyle. C grubu çok satım var burada. Kolombiya, Yunanistan, Japonya ve zil dışı sahilde mücadele edecek. Kolombiya'da dikkat çekmek istediğim bir isim James Rodriguez. Geçen sene U20 Dünya Kupası'nda 20 yaş altı Dünya Kupası'nda bir Yıldızı parladı Porto'ya gitti. Onu hemen ertesi sene bir Dünya Kupası'nda görmek güzel olacak. Hem de geçen sene böyle bir ev sahipliği yapmış bir ülke iyiydi Türkiye. Onu da hatırlatalım. Ee, Kolombiya'nın bu gruptaki şansı e, Josepe Kerman, teknik de Arjantinli e, ünlü altyapı hocası aslında daha çok. E, yaş altı, 20 yaş altı takımlarında, 18 yaş altı aldığı başarılarla sanıyoruz Arjantin'den onu. E, o Kolombiya'ya bir ime kazandırabilir. Falcao'nun e, grubun en net ikinci maçında sakatlığının geçmesi, geçmesi bekleniyor ve şimdişi sahiline karşı oynayabilir. E, Yunanistan var tabii ki gözü basan bir takım. Onlar da grup varda e, oynamışlardı Yanılmıyorsam Yanılıyorsam tire foyunarak geldiler Avrupa alt gruplarından. E, yani yıllardır aslında onlar da 2004'ten bu yana kapılabilen. Türkiye'ye en azından en azından daha fazla katılıyorlar bu turnuvalara. Bir turnuva katımı kimliği var. Ancak Fil Dişi ve Kolombiya karşısında işlerin zor olacağını düşünüyorum. Ee, fil Dişi'nde ise Drobba, Yayatürre, Cervinho, Salamontalu gibi muhteşem oyuncular var. Önemli e, yıldızlara sahipler, tecrübeli takımlar. Aslında uluslararası çok şans, şansları yağlar gitmese bile. Dünya futbolunda bu sefer bir grubu çıkacak takım olarak tahmin ettiğim Kolombiya'ya eşlik Grubu çıkabilgenin tahmin ettiğim diğer Japonya. Japonya'da iki su milan transfer oldu. Sonunda bir Avrupa kıtasının tam ortasındaki bir e, yüksek seviyede çıkartma geçti Rusya'dan sonra. E, Kagawa bu seneyi biraz fakatlıklarla atlattı, düzenmeye çalışıyordu. O yüzden pek iyi performans gösterebilir ama o da e, ben fakatlığımı atlattım bu sene bu kufada çok daha iyi olacağım. mesajını motivasyonuyla e, turnuvaya hazırlanıyor gidiş diye tahmin ediyorum. Böyle turnuvalarda sporcular daha kolay motive olabiliyorlar. E, bu iki oyuncu dışında da açıkçası e, o kazakiyi söylemek lazım. O da 28 yaşındaki oyuncu 73 kere milli takım formasını giydir. Forvet'te yer alıyor. Onun da yaratacağı tehlikeleri hatırlatmak lazım. Ancak çok daha fiziki açıdan giz ve Kolombiya'ya karşı bir diş göstermeleri zor. Kolombiya'da da Faltağ'ın yoksulluğunda Jackson Martinez öne çıkacaktır bence. Yani ben bu grupta Japonya'nın fazla bir varlık göstereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu grubun zayıf takımları zayıf takım olarak görüyorum. Ee, Kolombiya'nın tarihsizliği, yan grubun ölüm grubu olması. Ee, yani bu gruptan lider çıkarlarsa ya da ikinci çıkarlarsa yan grupta İngiltere, İtalya, Uruguay üçlüsünden biriyle oynama ihtimalleri var. Filiş sahili aslında bence bu sefer şeytanın bacağını kıracak bu grupta. Çünkü... 2006 yılında Arjantin-Hollanda'nın grubuna düşmüşlerdi. 2010 yılında Brezilya-Portekiz'in grubuna düşmüşlerdi. Bu sefer tam dişlerine göre bir gruba düştüler diyebiliriz. Yani o altın jenerasyon, altın olmasına rağmen bir türlü beklentilerini veremeyen jenerasyon bu sefer gruptan çıkabilecektir. Çünkü onların da son şansı bir bakıma diye Drogba ve arkadaşlarının Sabri Lamushi'nin elinde de inanılmaz bir hücum attığı var. Bu sefer değerlendireceklerdir grubun savunmacı ve hücumcu iki takım var. İşte Kolombiya ve Fili hücumcu. Japonya ve Yunanistan'da daha savunma yönüyle öne çıkan takımlar olarak görünüyor. Bakalım bu grupta savunma mı kazanacak? Hücum mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. D grubu da az önce bahsettiğim gibi ölüm grubu olarak gösterilebilir. İngiltere açıkçası çok genç bir kadro ile geldi buraya. Kadroda tam 5 tane Liverpool'lu oyuncu var. Hani Liverpool'un bu seneki başarısından nasiplenen bir Roy Hudson görüyoruz İngiltere'de. Bu tabii oyuncuların bu kadar genç olması... Evet, İngiltere'de parantez açmak isterim müsaadenle. İngiltere'deki basın da eğer Roy Hudson, milli takım, ilk 11'ine Liverpool'daki oyuncuların hepsini koyarsa takım başarı elde edebilir görüşü hakim. Ee, yani evet e, olabilir tabi bunlar. E, ancak bence bu başarısını daha çok e, bir sonraki Dünya Kupası'na yansıtmaları söz konusu olabilir. Bilmiyorum, henüz hani zamanı mi emin değilim ama tabi bir de e, <gülüyor> sosyal medyada çokça yer, kendine yer bulan bir e, kehanet var. Avustralya'nın işte 66'da Eurovision'un kazanması e, ile başlayan işte Real Madrid'in şampiyonlar günü kazanması. İngiltere 66'yı kazanmıştı Dünya Kupası'na bakalım bir de, bu sefer daha bunu gerçekleştirebilecekler mi? E, Uruguay, Costa Rica ve İtalya diğer takımlar. Costa Rica en golcü, golcü adamı Saborio'yu kaybetti. O olmayacak. E, Uruguay, Cavani'ye bağlı ve İtalya'da Pirlo'ya bağlı bir şekilde bu dünya akpasında e, başarı arayan takımlar olarak e, gözüküyorlar. E, bu grupla ilgili bir tek ya da iki cümle e, söyleyebilirsem. Evet, ben, benim grubuyla alakalı eklemek istediğim bir şey var. Zamanımız paralıyor sanırım. E, Uruguay'ın ben bu grubu çok net bir şekilde birinci bitiririm. Düşünüyorum açıkçası Çünkü ilk maçını Costa Rica ile oynayacak ve İngiltere İtalya maçının sonucu sonucuna bakmadan çok rahat maç çıkarabilirler. Aldıkları 3 puan onlara birinciliği getirebilir. Diğer iki e, maçta İngiltere evet. ve İtalya'ya karşı birer puan alsalar e, çok rahat ilerleyeceklerdir. Ki savunma yapmayı da iyi bilen takımlardan bir tane soru ama e, onlar da e, bu sene zorlandılar. E, eleme gruplarından geçerken onu da hatırlatmak lazım. Evet, bir, bir an önce iyileşip Liverpool'daki performansını göstermesi gerekiyor. İngiltere'ye ben şans vermiyorum. İtalya'nın ise e, Euro 2012'de gösterdiği o kadroyu e, koruyarak performansla beraber G e, grubundan ilerleyebileceğini ve Turnuva'nın hani İtalya'nın bir süpriz değildir. Ama çok da sempati ekslenen bir takım da değildi fakat Çan tarafından en yakın en yakın ikili tayfalardan bir tanesi hani Yarı rahat rahat ilerliyor evet. diye düşündüğüm sıkıntılardan da evet. bence İtalya'yı İtalya'yı. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ee, geri kalan grupları da önümüzdeki hafta değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, son olarak vermemiz gereken bilgi Giro d'Italia'yı. İtalya bisiklet turunu Naryo Quintana'nın kazanması. Genç Kolombiyalı 90 doğumlu. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Ve bunun dışında e, Roland Garros'ta Fransa açık e, tenis turnuvasında da inanılmaz sürprizler oluyor. E, elenenleri saysak program bit, bitmez e, derken program bitti sevgili dinleyenler e, bugünkü programı da ben Utku Güker Küçük e, stüdyoda sizlere yardımcı oldum sevgili Volkan Brezilya'dan Rio'dan bizlere görüşlerini e, aktardı e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz e, önümüzdeki hafta yeniden burada birlikte olacağız e, programla ilgili görüşlerinizi Effective Pass Twitter adresinde bizlere ulaştırabilirsiniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın